Bu hayat tarzı daima böyledir. Cuma yok, pazar yok, her gün çalışacak. Her gün matbaaya esir olacak. Bazen geceleri nöbet bekleyecek, sahibi imtiyazın odasında sedirin üzerine ilişip yatacak. Nadiren matbaada kendisine ihtiyacı olmayacak da biraz nefes alabilmek için tepe başına kadar gidecek yahut gidip gelme bir boğaz içi seferi yapacak. Fakat bu hayattan müşteki değildi. Çalışmak şimdi onun için adeta asabi bir illet olmuştu. Duramıyordu. Yalnız akşamları evine gittiği zaman yemek vaktine kadar minderin üzerine boylu boyuna uzanır dinlenirdi. Eve gelince de validesiyle Ekbal o günün ukât silsilesini naktederlerdi. O yalnız dinler, ara sıra bir sual irad eder, onlar söyler, bin türlü hiçlerden mürekkep sözlerle yorgun zihnine biraz istirahat havası verirlerdi. Bu meşguliyet hayatı başladıktan sonra sükutu sever olmuş, eskişen halini, gevezeliğini kaybetmişti. Fakat isterdi ki kendisine öteden biriden bahsolunsun. Bugün komşu Sabire Hanım gelmiş, oğlu Ahmet Efendi gelinle kavga etmiş de o aralarına girmiş, barıştırmış, yine kıymeti bilinmezmiş. Ne olsa gelin değil mi? E, buna uzun uzun dudaklarında geciken bir tebessümle gülümserdi. Dün İkbal, Seher'le beraber sekiz arşın basma almak için kalpakçılar başına gitmiş, Yolda seherin ayakkabısının ökçesi kopmuş. Deli kız: Aman küçük hanım, ökçem koptu diye kalabalığın içinde bir çığlık basmış ki bu hiçleri derin bir zevkle dinler. Dinledikçe sıcak bir günden sonra düşen yaz yağmurlarının latif serinliğine benzeyen bir haz duyardı. Matbuat için çalıştığına hiç müteessif değildi. Zira bütün ümitlerinin mütemadi çalışma neticesiyle zuhur edeceğine kanaat idi. Fakat o reznecilerdeki ders Ahmet Cemil'e o kadar ağır geliyordu ki Eğer başka türlü telafisine imkan olsa o 2 lirayı çoktan terk ederdi. Hiç olmazsa gecelerini tamamen tasarruf edebilse kendisini bahtiyar addedecekti. Evde kaldığı akşamlar bir müddet annesiyle konuşur, seherle alay eder, biraz da İkbali herhangi bir sebeple kızdırarak eğlenir, sonra odasına çıkarak ya sevdiği bir şairi okur ya o tercümeleriyle iştigal eder. Yahut 2 gün sonra fena bularak atmak üzere bir manzumecik karalardı. Odasında seccadelerin üzerinde yuvarlanarak, minderlerde uzanarak çalışmaya sarf ettiği bu zamanlar, gündüzleri idarehanenin hasır iskemlesinde geçen saatlerin meşakkat mükafatı kabilinden bir istirahat devresiydi. Fakat ihtiyaç derdi bu zamanları da tamamen kendisine bırakmıyordu. Haftada 3 gece yemekten sonra evden çıkarak bu sükun köşesini bırakarak reznecilere kadar giderdi. Orada saatlerce uğraştıktan sonra maiyetine verdikleri bir uşağın refakatıyla evine gelir, o zamana kadar herkes yatmış olduğundan üzerine aldığı anahtarla kapıyı açarak hafifçe ayaklarının ucuna basa basa odasına girer, nihayet on altı saatlik bir sayın kızdırabı pahasına kazanılmış olan yatağına sokulurdu. Asıl bu, Nesinizler seferinden kış esnasında zahmet çekmişti. Öyle ki ders günleri yemeğini yedikten sonra mangalın başında ısınmak mümkünken buna muvaffak olamayıp soğukta, karların, çamurların içinde tekrar sokağa çıkmak lazım geleceğini düşündükçe eve gitmekten korkar olmuştu. Dersi olduğu akşamlar sofrada matemi andıran bir sükutla yemek yedikten sonra küçücü kırmızı bakır mangalla ısınan bu yuvacıkta Annesini, kardeşini yalnız bırakarak, hatta geç kalmak korkusuyla mangalın kenarına sürülen parlak sarı cezveden hissesini almayarak bu gece seferleri için aldığı muşamba paltosunu giyer, ''Anne ben gidiyorum, uykunuz gelirse beni beklemeyiniz'' der, kalbinde bu eve şu muhtasar aile ocağına bir hasret hissiyle sokağa çıkardı. Soğuk, kışın tipilerle esen rüzgarı paltosunun başlığından hücum ederek yüzünü tırmalar, Bütün vücuduna kaplayan ürpermelerle titretir. Hasır iskemlede üzerinde yazıyla geçen bir günden sonra o küçük fakat şirin sarı mangalın kenarından mehcur olmak, meşkuk işlerde geçinen sefiller gibi geceleri karanlıklar içinde ekmek parasına koşmak takat kıran bir dertti. Her dakika bir çamur birikintisine batmamak için durmaya mecbur olur, iki ellerini ceplerine sokarak eteklerini dizlerinin üstünde zapta çalışa çalışa Taşların üzerinden sekerek yürür, bazen duvarın kenarından bir gölge şeklinde süzülerek geçer. Güzergahına tesadüf eden küme küme büzülmüş köpeklerden korkarak yolunu değiştirir. Bazen bir viranenin boşluğundan geçerken şimdi bir el uzanı verecekmiş, yakasından tutup verecekmiş gibi kalbinde bir hiras titremesi duyardı. Sonra bir aralık yağmur başlar. Omuzlarında başında muşamba paltosunu döverek sırtından süzülüp ayaklarına doğru akar. Ne kadar kıvırsa bir türlü çamurdan muhafaza edemediği zavallı tek pantolonlu ıslatır. Bu yerne kadar kuruyacak. Sabahleyin mangalın kenarında tüterek geceden kalan nemi alınacak. İkbal bir yandan ütüyü hazırlarken o matbaaya geç kalmak korkusuyla üzülecek. Tenha karanlık sokaklar, soğuk rüzgarlarla karışık Sıkı bir yağmur. O sokaklardan, o yağmurun altından geçer, ta Deznecilere kadar gelir. Kapının önünde zile dokunmadan evvel bir nefes alır, sonra kapı açılınca henüz yemeğini bitirememiş, yağda elini silmemiş, uçağın tuttuğu mumun ziyaasıyla dar bir merdiveni çıkar, selamlık odasına girer, orada bekler ta ki küçük Bey kitaplarını alıp haremden çıksın. Hoca efendi bugün hiç çalışamadım affınızı rica ederim mukaddimesiyle küçük bey girer. Ahmet Cemil'in her şeyden ziyade bu hoca efendi tabiri canını sıkar. Niçin canı sıkılma hakkı var mıydı? Çocuk küçük bir yaramazdır fakat yaramazlıkları bir terbiye süsü altında saklıdır. Şakirdin'in hiçbir zerafete mugayir halinle tesadüf etmemiş olmakla beraber ufak bir serzeniş yapsa çocuğun cahili bir mahcubiyet edasıyla gözlerini indirerek içinden "Budala sen de sana ne oluyor? İster çalışırım, ister çalışmam. Keyfimin kahyası değilsin ya." diyeceğinden emindir. Onun için daima affeder. Zaten çocuğun kendisiyle beraber bulunduğu müddetten başka çalışmadığını da bilir. Derse başlanır. Mesela hesaptan taksim anlatılacak. Arzın küllüreviyeti izah edilecek. Bir küçük efsane okunacak. Erede geçen bir kitaptan imla yazdırılacak. Bunlara bedel o küçücük sıcak odada minderin üzerine boylu boyuna uzanarak Müzenin gecelerini, Hugo'nun temaşa adlarını, Lamartine'in tefekküratını okumak için nasıl bir iştihak duyardı? Bir vakit gelirdi ki her ikisi de yorulur. Çocuk küçük eliyle ağzını saklayarak yalandan esnemeye başlar. Ahmet Cemil'in yorgun gözleri süzülürdü. Bir Aralık uşak görünür. Hanımefendi haber göndermiş. Küçük Bey artık yorulmuştur diyor. Sözü üzerine derse nihayet verilir. Çocuk bir an evvel hareme gitmek, uşak da Ahmet Cemil'i bir an evvel evine götürüp avzet etmek için sabırsızlandıklarından bunun çocukla uşak arasında bir saniye olması da pek ziyade ihtimal altında olmakla beraber o aldanmayı tercih ederdi. Avdet ederken başka bir fasıl başlardı. Uşak yavaş yavaş teklifsizleşmişti. O, buna sükuttan başka bir şeyle mukabele göstermediğinden, uşak evde konuşmak bir silesi bulamadan, geçen hayatının öcünü kendisinden çıkarırdı. Elinde muşamba feneri sallayarak, ilk önce önden gitmek adetken, her defasında bir iki parmak geri kala kala, nihayet yanında gitmeye başladığı Ahmet Cemile, bu geveze uşak, Bütün dertlerini döktü. Memleketinde kendisini bekleyen nişanlısından bile bahsetti. O yalnız dinler, yahut dinlemek sizin susardı. Nihayet sokağın başına gelince uşak, "E, artık buradan gidersiniz." derdi. Ahmet Cemil hafif bir selamla ayrılır, titreyerek Anahtarı sokar, çamurlu lastikleriyle paltosunu hemen taşlığa atar, odasına çıkar, ıslak eşyalarını öteye beriye iliştirir, hayatta kendisine mukadder tek dinlenecek yeri olan yatağa girer. Kendi kendisini uyu zavallı çocuk Yeşil eski çuhalı yazıhanenin kenarında, karanlık çamurlu sokaklarda, küçük nazlı çocuğun daima esniyen çehresi karşısında geçen o meşakkat ve mihnet saatlerinden sonra şu sıcak temiz yatağın içinde münevver mai bir semanın bağrana elması altında tüluğunu beklediği ümit güneşini görmeye çalışarak derin uzun bir tesliyet uykusuyla uyu diye içinden bir ninni söyler gibidir. Müzik Tepebaşı ziyafetini takip eden günün sabahı Ahmet Cemil matbaaya mutattan biraz geç gecenin hummarı bakiyesiyle biraz sersemce olarak geldiği zaman Ahmet Cevki Efendi'den başka kimseyi bulamamıştı. Sabahları intişar eden celide idarehaneleri en ziyade sabahleyin asudedir. Gece celide basılmış sabahleyin şafağa müteakip müvezzilere dağılmıştır. Yalnız postaya tevdi edilecek olanlar kuşaklanmakta, tertiphanede mürettiplerin telaşa lüzum görmeyerek kasalara dağıttıkları dökme harflerin seri darbeciklerle mutdarıt ahengi işitilmektedir. Muharrirler henüz gelmemiş, tütün kokusu henüz matbaanın mürekkep ve ıslak kağıt kokusuyla mecbû havasını doldurmamış. Ahmet Şevki Efendi henüz hücresine girip kağıdının üstünde daima çıtırdıyan kalemini eline almamıştır. İdare memurunun kalem çıtırtısıyla müdürün öksürüğü, matbaa makinesinin demdarlarıdır. Ahmet Şevki Efendi'ye ne vakit kaleminden o bitmez tükenmez nalişiyle kağıdın üzerinde ağır ağır yürüyen bir öküz arabası gibi çıtırdayan kaleminden bahsetti olursa, yok ona ilişmeyiniz, o benim ninnimdir, ben hem yazarım hem o ninniyle uyurum derdi. Ahmet Cemil idare memurunu en samimi temennasıyla selamladı. Her sabah böyle buluşurlar, dertleşirler, öteden beriden bahsederlerdi. Ali Şekip bu iki dosta yaz aheninin bir tarafında hasbıhal esnasında tesadüf ettikçe nükte sarf etmek için iptilansına uyarak Ahmet Cemil'le Ahmet Şevkin'in mahlaslarındaki müşahbeh'ten Ahmet efendiler yine birleşmişler derdi. Ahmet Şevki Efendi, müsahabe Refik'ini görünce söylemek istediği şeyi söyleyecek bir adam bulamayıp da ilk tesadüf edenin üzerine atılanlara mahsus bir telaşla onun selamına mukabele etmeye vakit bulamadan gördün mü bir kere çapkını bu akşam yine evine gitmemiş dedi. Ahmet Cemil, raciden bahsolunduğunu derhal anladı. Ahmet Şevki Efendi'nin başlıca müntehabı olan lügatlerden biri de çapkın kelimesidir. Bu kelimeyi hiç sevmedikleriyle pek ziyade sevdiklerine haset eder hatta bir kere sevgi hissine lüzumundan ziyade kapılarak kendisini kaybetmiş sahibi imtiyaz Hüseyin Baha efendinin dizine elini vurarak hay çapkın hay demişti de sonra da bu gaflet hatasından dolayı zaten kırmızı olan çehresi birkaç gömlek daha kızarışarak 3-4 gün kadar sahibi imtiyazın yüzüne bakamamıştı